Suçlu muyum, suçlu musun, suçlular mı? Evet, bu haftaki konumuz Suçlu muyum, suçlu musun, suçlular mı? projesi. Ve yanımızda Başak Kültür ve Sanat Derneği proje koordinatörü Sibel Erduman var. Merhaba. Merhaba. Ayrıca yanımızda projede e, gönüllü arkadaşlarımız Devran ve Elif var. Sizlere de merhaba. Merhaba. E, merhaba, e, merhaba Sibel Hanım. E, önce sizden proje hakkında genel bilgi alabilir miyiz? Evet. Evet. İlk önce şunu söyleyeyim Başak Sanat Kültür Derneği değil vakıf. Onda bir söyleyeyim bahsettiğim. İlk evet, ee, Başak Sanat ve Kültür Vakfı 2003 yılından beri Kayış Dağı'da Ateşehir'de zorunlu göçle gelen çocuklarla çalışıyor ee, ve çeşitli atölyeler yapıyor, kurslar veriyor, burs veriyor, verebildiğince ve Avrupa gönüllülük servislerinden e, Avrupa'dan gönüllüler geliyor, çocuklarla atölyeler yürütüyorlar ve böyle AB projeleri de yapıyor. Ben benim Başakla geçen sene yazılmış bir proje bu. Ee, orada bir ara ben bulunuyordum ha, yarım gün gidiyordum. O sırada yazdığım bir projeydi. Bir sene sonra kabul edildi. Ee, Merkezi Finans ve İhale Birimi'ne vermiştik şeyi projeyi. Projeyi e, yazmama e, şey veren tam 2010 11 yılında taş atan çocuklar meselesi vardı ve o haberlerden esinlenerek e, işin içine sadece çocuklarla ilgili olarak çocukları koruma kanunlarının ötesinde bir de toplumsal suç algısını ve bunlarla çocuk ve suç algısını ve medya işin içine soksak iyi olur diye düşünüp bu düzeyde bir şey sorgulayalım amacıyla yazmıştım projeyi. E, çünkü yani 21. kaçıncı yüzyıldayız ve medya görsel hafızamız çok kuvvetli ve hepimiz bundan etkileniyoruz. Yani işin sadece gerçeklik boyutunun ötesinde bir de fotoğraflarla biz bunu ediniyoruz. Dolayısıyla onu sorgulamanın iyi olacağını düşünüp bu projeyi yazmıştım. Projenin amacı e, suçu Toplum yani suç algısını çocuklara edinilen ya yani büyüklerin daha çok yarattığı ve bir sürü başka unsurları da katan bir şey olduğunu tartıştabilmek ve ayrıca da aslında çocukların bu konuda bir şeyler söyleyebilmelerine fırsat vermek. Evet. Ee, bu alanda birçok çalışmanız olmuş, atölyeleriniz ve bir serginiz olmuş. Öncelikle projeyi nasıl başladığınızdan bahsedebilir misiniz? Bir anketle başlamışsınız sanırım. Evet, şimdi bunu da söyleyeyim. Baştan söylemeyi unuttum. Aslında bu proje sadece Başak Sanat ve Kültür Vakfı yürütmüyor. Bu bir ortak proje. Diyarbakır'daki Çeçe ile yürütülüyor. Çocuklar aynı çatı altında diye. Zaten projenin başlığı da sivil toplumlar arası işbirliğini güçlendirmekte. Diyarbakır'daki Çeçeder de oradaki zorunlu göçle gelen... Ee, ...çocuklarla çalışıyor 2002'den, 2002 yılından beri. E, dolayısıyla ortak yürütüyoruz. Yani biz burada ne yapıyorsak orada da onlar yapıyor. Ve biz amaç, en büyük amaç da aslında bu iki e, şehri e, zorunlu göz çocuklarını karşılaştırmak. Yani hem algılarını hem de yaşamlarından esinlenerek e, kendi tecrübelerini de bize sunmalarına fırsat vermekti. Anket sorul, anketle başladık. 58 çocuk Türkiye'de ama pardon İstanbul'da ve 50 çocukta da Diyarbakır'da yapıldı. Sorularımız şeydi, ucu açık sorulardı biraz ama yani işte adalet deyince neyi anlıyorsun, eşitlik deyince neyi anlıyorsun, şiddet deyince neyi anlıyorsun diye. Buna çeşitli ilginç cevaplarımız oldu ve birbirinden farklı cevaplarımız da oldu sayede. E Tabii bu çocuk yaşları 14 ile 18 yaş arasıydı ankete katılan çocuklar. E, elimizde bir kitapçığımız var, web sitemiz var şu anda. Başak Sanat ve Kültür Vakfı'nın web sitesinden girince zaten hemen görüyorsunuz suçlu web sitesini. Web sitesi tamamen her şeyi şu anda içermiyor ama daha sonra içerecek. Bu ayakla başladık sonra çocuklarla drama atölyeleri yapıldı. Gene suç ve suçlu olmak algısı üzerinden Diyarbakır'da da yapıldı, burada da yapıldı. Sonra da bir fotoğraf atölyemiz oldu. Gene aynı çocuklarla. Orada da gene fotoğraf hocalarıyla birlikte. Bunlar tabii kısa dönemler. Yani e, 4, her cumartesi işte 3-4 saat yapılabildi bütün bunlar. Ve toplam 4 cumartesi oldu. Drama atölyesi de, fotoğraf atölyesi de. Bu zaten kısa bir proje. Sadece 8 aylık. Bundan sonra da işte bir panelimiz olacak. Sonra sergi oldu. diğer Diyarbakır'da sergi oldu. Burada sergi oldu. Bir de panelle bitecek bu iş 31 Mart'ta. Panel nerede olacak? O panel Cezayir'de Galatasaray Lisesi'nin arkasında Cezayir salonunda olacak. 31 Mart ondan itibaren konuşmacılarımızın 3-4 tanesi belli ama onu daha sonra isterseniz daha çok açıklayayım. Tam hepsi belirlenmedi. Gene medya ayağı olacak. Bu işi... Ee, bu işin e, araştırma ayağı olacak ve çocuklarda yan konuşmacılar olacak. Peki ben bir arkadaşlarımıza dönmek istiyorum. Sevgili Devran ve Elif e, siz de sanırım atölyelere katıldınız ve sergiye de e, bazı katkılarınız oldu. Bu katkılarınızdan ve atölyelerden bahsedebilir misiniz? Ee, aslında e, evet katıldık ama e, katkıda bulunan bence onlar oldu. Çünkü e, bizim e, özgüvenimiz oldu. Peki e, sen bir fotoğrafçılık e, çalışmasından yaptığından bahsetmişsin. Evet. E, ondan biraz bahsedebilir misin? E, fotoğraf atölyemizde ilk önce hikayeler yazdık. Herkes e, hikayeyi kendisi e, e, kafasından oluşturdu. Ve e, o hikayeyi böyle ...göstermek amacıyla fotoğraflar çekildi. Daha sonra kendi otopotremizi çektik. Bu şekilde oldu. Sen gözünü çektiğinden bahsetmiştin. Bu aslında benim suçluluğumu ya da... ...bir şekilde korkularımı yansıttığından bahsetmiştin. Bundan biraz bahsedebilir misin? Yani göz gözü çekmek nereden aklına geldi? Gözü çekmek... ...daha çok hani... Kendimi en iyi şekilde göz sayesinde ifade etmek, ifade edebildiğimi düşündüm. Çünkü hani bir insanın gözüne bakarsınız ya onun o anki düşüncesini, o anki endişesini, o anki mutlu veya mutsuzluğunu direkt insanın gözünden anlayabilirsiniz. Bu yüzden ben de gözüm çekmek istedim. Peki Devran sen ne tür atölyelere katıldın ve... Neler yaptın? Bunlardan bahsedebilir misin acaba? Ben dramaya katıldım. Ondan sonra zaten drama dört hafta sürdü. Dört haftadan sonra fotoğraf atölyesi başladı. Oraya da katıldım. Dediğim dediği Elif'in dediği gibi, işte kendi kafamızdan hikayeler yazdık. E bazılarımı, bazı çocuklar gerçek hikayeler yazdı. Ben kafamdan uydurdum. Hı hı. Yazdım. Sonra işte... ...bu hikaye nasıl bir fotoğraf çekebiliriz... ...diye düşündük. Sonra ben şey yazmıştım. Dilenci bir çocuk... ...yani ihtiyacı olduğu için dileniyordu. Polis yakalıyordu onu işte. Öyle bir fotoğraf çektim. Sonra da kendimi çektim. Yandan bakışlı. İşte öyle. Peki... ...Diyarbakır'daki çocuklara ve İstanbul'daki çocuklara... ...bir görüşlerine yer vermişsiniz. Peki hani arasındaki farklılıklar nelerde diyarbakır çocukları çocuklarla İstanbul'daki çocuklar arasında? Eğer anket sorularıyla bağlantılı soruyorsan ha, genel olarak şöyle bir e, fark var mı benzerlikler de var zaten her iki e, Tarafta da projeye katılan çocuklar. Dediğim gibi göz çocukları. E, Diyarbakır'da ise bir sorularımızın içerisinde evinizde hangi dil konuşuluyorlar e, da var. Ve çoğunun ailesinde e, bazıları sadece annesi babası Kürtçe konuşuyor. E, çocuk Türkçe konuşuyor. Ve aradaki iletişim Elif mesela aslında bunu kendisi anlatır. Burada da Gülfün ailesi de aynı durumda. Ondan sonra. Evet. Elif, evet. anlatabilirsin. Ee, şöyle bir şey var, ee, benim annem, e, yani ailem e, 19 yıl önce İstanbul'a yerleşmiş. Annemin e, Türkçesi hiç denilebilecek kadar yok. E, ben ise burada doğdum, burada böyle e, arkadaşlarım e, oldu. E, Türkçeyi daha çok, daha ço çok ve daha çabuk öğrendim. Böyle hani küçükken hani direkt sokağa çıkarsın ya onlarla iletişime geçersin. Ee, okuldu, sonra arkadaşlardı, sokaktı derken ben Türkçe'yi öğrendim. Ama e, evde e, Kürtçe konuşamadım çünkü bilmiyordum. Aslında annemle anlaşabiliyorum ama Kürtçe konuşamıyordum bu şekilde. Peki Devran sen? Benim annemle babam Kürtçe konuşa ama Türkçe bizden Türkçe konuşuyorlar. Ee, ben de iki dili de biliyorum yani. Hı hı. Peki ankette başka ilginç sonuçlar var mı? yani? Evet var aslında. Diyarbakır'la İstanbul arasında böyle belirli farklar olduğunu gördüğümüz yanıtlar. Evet yani benim de bizim de hatta Elif'le de Elif de iyice bugün gelirken konuştuk. Diyarbakır'daki şiddet deyince aklınıza ne geliyor sorusunda ilk şey kim şiddet? Yani ilk öğretmenlerdi mesela verilen cevap ilginç bir şekilde. Bir de büyük çocuklardı. Ee, ve üçüncü sırada devlet ve polis e, yer alıyordu. İstanbul'da da tam tersi ilk sırada yer alan yani devlet güçleriydi. Aile de bunun içerisinde var mesela. Yani ben mesela Diyarbakır'da tabii yani aslında bu da bir şeyi gösteriyor. Yani Diyarbakır'daki eğitimin e, ve öğretmenlerinin e, oradaki konumunun anlayabildi. E, Açıkça gösteriyor ve en önemlisi aslında her iki tarafta da ve çok çok basitçe şey, hem şiddetin hem adaletsizliğin hem uzlaşmanın çok rahatlıkla basit bir şekilde ortadan kaldırılabileceğinden çocuklar çok umutlular. Bütün her şeye rağmen. Çünkü çoğu katılanların çoğu bazıları bir şekilde ailesi suçlanmış. Kendileri bir şekilde suçlanmış çocuklar. Ama Umutları var. Bunlar aslında büyüklerin sorunu olduğunu da bize anlatıyor. En önemli anket sonucu bence buydu yani. Peki hikayelere ben girmek istiyorum. İsterinizi incelediğimizde hikayelerinizi gördük. Diyarbakır'dan ve İstanbul'dan gelen hikayeler var. İstanbul'dakiler haber ve hikaye şeklinde. Ve çok çarpıcı hikayeler var. Bu hikayeler hakkında bilgi alabilir miyiz? Bunlar da atölyelerde yazılmış hikayeler sanırım. Hikayelerden mi bahsedelim yoksa. Ya yani örneğin sen hikaye yazdın mı Devran? Ben yazdım. Hı hı. E, bir atölyede mi yazdın? Nasıl? Evet. Fotoğraf atölyesinde hı hı. yazdık. İşte benim hikayemde... E, çocuğun işte babası çocuk doğmadan vefat ediyor. İşte annesi hasta, kanser hasta. Sonra ilaç almasa annesi de vefat edecek. Bunda yaşı küçük diye iş almıyorlar. Bu da gezerken bir tane dilenci görüyor. Önünde paralar var. Bu da işte düşünüyor ben de dilenim diye. Dilenirken işte polis geliyor. Yandaki dilenci kaçıyor. Bu kaçamıyor işte. Bu işte polisi diyor benim gerçekten ihtiyacım falan var diyor. Polis de tabii inanmıyor. Kulunu kırıyor bunun işte. Ondan sonra işte hapis cezasına çarpılıyor. İşte 5 aylık falan. Sonra geri çıktığında annesi vefat etmişti. ablası bir de kardeşi bir de o kalıyor. Benim hikayem böyle bir şeydi. Örneğin buradan suçluluk, e, suçlu deyince aklımıza gelen şeyleri e, görebiliriz. Örneğin Elif, e, sence suçluluk nedir? Bu hikayede sence kim suçlu? Devran'ın hikayesine de mi? Evet. Veya istersen sen kendi hikayenle bahsedebilirsin, nasıl istersen. Ya bence e, suç kelimesi zaten başlı başına büyük bir e, kavram... Ee, bence 18 yaşında a, bence hiç kimse suçlu değildir. Ee, suça e, teşvik ettirecek kişiler vardır. Bence asıl suçlu onlardır. Ee, mesela devranın hikayesinde de e, suçlu bence e, hiç kimse değil. Aslında e, çaresizliktir bence. hani Bir şekilde hani paraya ihtiyaç duyuyor. E, ve para e, bulmak için de Dilenciliğe başvuruyor. Bence suç Devran'ın değil çevresindeki kişilerde anne baba olabilir veya çocuğu çocuğu teşvik ettirecek kişiler olabilir ya bu gerektiği yerde devlet bile olabilir bence. Peki mesela Devran'a bunu yaptırmasını sağlayan ailesi veya hani annesi olabilir çünkü annesine ihtiyacını karşılamak için peki dilencilik yapmak yerine başka ne yapabilirdi. Ya aslında o şekilde değil de hani şu şekilde de düşünebiliriz. Ee, örneğin başka bir hikayede ekmek çalan çocukta yani gerçekten ona ihtiyacı olduğundan dolayı ekmeği çalması gerekiyordu. Yani aslında bunu sorgulamak yerine o çocuğa bir anda suçlu diyen kişileri belki suçlamak daha doğru geliyor bana. Siz ne düşünüyorsunuz? Bence de öyle yani. Çocuk zaten söylüyor ihtiyacım var diyor. Sonra vereceğim diyor. İşte bakkal da vermeyince bu da çalmak zorunda kalıyor. Kardeşi aç. Açlıktan ölecek. Bir de bakkalcı yardım da edebilir. Sonuçta bir ekmek verse ve parası ödenmese çok bir şey kaybetmez. Ama sonuçta bir çocuğun... Yani özellikle onu yaşayan bir çocuğun yalan söyleme olasılığı daha düşük gibi geliyor bana. Ama şöyle bir şey de var, hani hırsızlık yapıldığında böyle insan direkt aklına ön yargı bulunuyor, direkt böyle hani daha önceden yapmıştır, yalan söylüyordur gibi düşüncelere de düşünceleri de düşünmüş olabilir. Bu şekilde. Ha, peki adaleti hakkında sormak istiyorum. Peki şimdi çocuk ekmek çaldı. Peki gerçekten çocuğun ona ihtiyacı olup olmadığını nasıl ayırt edebilir polislerimiz ya da adalet sistemimiz? Sonuçta o çocuğun gerçekten ekme ihtiyacı vardı ve çalması hani bize yanlış görünmüyor olabilir ama bu bir şekilde suiistimali de açık bir durum olamaz mı sizce? Ya yani ondan dolayı sizce suçlu kavramını nasıl oturtmamız gerekiyor? Çünkü bu proje anladığım kadarıyla daha çok suçlu olmaya, suçlu olunmaya yönelik bir proje. Yanlış mıyım? Doğru. Yok, aslında doğru. Bir şey ben benim aklıma ilk gelen şey neden bir insan suçta olur? Eşitsizliğinden dolayı olabilir, adaletsizliğinden dolayı olabilir. Eğer bir yerde adalet ve eşitlik varsa orada suç da olmaz bence. Evet. Benim düşüncem. Aslında haklısın çünkü o çocuk hem annesine para, hem annesine ilaç alıp hem de ekmek alıp kardeşlerine ve annesine bakabilseydi ekmek çalmak zorunda kalmayacaktı. Bundan dolayı da suç işlemiş durumda olmayacaktı. Dediğin gibi adalet olursa suçlu olmaları da gerekmeyecek. Peki ben aslında... Süremiz de azaldı. Proje nasıl devam ediyor ve nasıl bitecek? Bunu da sormak istiyorum. Evet. E, bundan sonra panel var. <gülüyor> e, panelde tekrardan söyleyeyim. 31 Mart Cezayir salonunda olacak. Galatasaray Lisesi'nin arkasında. Tam bunun şu üç ayağını tartıştırmak istiyoruz. Medya ayağını, e, kanunlar ayağını, bir de e, araştırma ayağını ve bu bağlantıları kurdurmak istiyoruz yani burada temsil çok önemli çünkü yani dediğim gibi bu 21. yüzyılda hepimiz haberleri ya televizyondan ya da gazeteden filan alıyoruz yani bir gazetelerin kendine göre bir dili var hemen üstelik bizim gazeteler bizim medya çocuklara karşı hiçbir özeni yok hemen bir şeytanlaştırma hemen bir bir şey yapma içerisindeler. Bunu sorgulatmak. Yani aslında bu gibi şeylerin suçun, adaletin, eşitliğin tek başına bir şeyin anlam ifade etmediğini bütün bu kurallar ve yaşananlar bağlamında bir anlama geldiğini ve bunun da aslında nasıl yapılaştırıldığını e, tartıştırmak isteyeceğiz. Yani yöneticilerin e, ve bu algımızın da işin içine sokmak istiyoruz. Sadece işte kurallar ve yasalar değil, işte ...bunun algısının da aslında... ...20. yüzyılda çok önemi var. Bu algıyı birazcık... ...alt üst etmek isteyeceğiz. Yani alt üst edebiliriz peki, ancak o biraz, tartışmalarla. Aslında şunu da merak ediyorum ben. Hani hep medya diyoruz... ...medya insanları yanlış yansıtıyor. Medya hani çocukları küçümsüyor. Medya çocukları şeytanlaştırıyor... ...dedik. Tamam bu doğru ama... ...peki insanlar da medya karşı... ...kendi savunmalarını yapamazlar mı? Yani bir birini düşünelim gazeteyi açıyor ve çocuğu, çocuğun gerçekten hiç e, hani e, ona sorulmadan bir şekilde şeytanlaştırılmış bir şekilde anlatılıyor haberde hmm. peki o kişinin de aslında bu şekilde anlamak yerine kendini çocuğun yerine koyması da gerekmez mi yani aslında sadece medya suçu atmak yerine toplumda bilinçlendirmek burada önemli değil mi? Ha şimdi bu bayağı evet aynen o zaman işte gerçekliğin nasıl yapılandığını da konuşmak olabilir. Yani tabii dolayısıyla biz kendi algılarımızdan yani biz ve biz bireyler olarak bir iletişim içerisinde gerçekliğimizi her türlü algımızı oluşturuyoruz. Yani tek başına hiçbirimizin tek başına doğru ve bu bağlantının dışında medyanın devletin ve bütün her şeyin dışında özgür bir şey yok. Ancak bunlarla mücadele ede, ede alan açabilebiliriz diye düşünüyorum ben. Yani burada bir okuyucu var, kendine göre çok özgür bir iradesi ve burada da medya, medya buna bir şey empoze ediyor. Bu bu anlamıyor, bu atıl atıl değil. Bir bir bir, bir iletişim, bir, birbirine girmiş bir süreç. E bu aslında. süreci kurulandığın zaman aslında e, bir şeyi ortaya çıkartıyorsun. Yani dolayısıyla yine ...şey değil, yani birbiriyle ilişki içerisinde evet. şeyler bunlar. Aslında o şekilde düşünürsek o okuyan kişi de aslında halktan biri ve o gazeteyi yapan da halktan biri yani. Aslında tamamen yakın düşüncelerin birbiriyle yaptığı iletişim gibi gözüküyor bana. Ama şunu unutmamak lazım, yok o kadar değil. E şimdi eline aldığın gazete ve dinlediğin ve seyrettiğin bir televizyon var. Ve bütün bunların şu algıyı bence sorgulamak önemli... Her şey bir düşünce silsilesinden gazeteye basılıyor. Her şey bir düşünce silsilesiyle program yapılıyor. Yani tek başına kendi içerisinde objektif değil. bir şey sunamıyorlar bize. Evet. Sunmuyorlar. Bunun geri planında hep bir şey var. Bunun... Sadece birazcık işte algılanabilmesini sağlamak. Bize Türkiye'de bu birebir ilişki daha fazla algılanıyor. Yani televizyonlardan etkilenmekten insanların e, algıları birazcık daha bence şey e, daha az bağımsız diye düşünüyorum. Peki ben arkadaşlarıma da dönmek istiyorum. Siz medya hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü dönüp baktığımızda gerçekten medyanın çocuklar üzerinde baskı kurduğunu görebiliyoruz. Hani yanlış, yanlış işte suçlamalar gibi. Siz ne düşünüyorsunuz? Özellikle Devran'a dönmek istiyorum. Ben ne düşünüyorum? Yani medya bir haberi abartılı olarak sunuyor. Hani evet, Üzerine kendi yorumlarını koyarak işte biz izliyoruz zaten sonra mesela e, öyle bir şey var ki televizyonda mesela bir haberi izliyoruz o haberde ne çıktıse biz ona inanıyoruz yani araştırmıyoruz şey yapmıyoruz öyle de o çocuklara böyle yani ön yargımız yani işte düşüncelerimiz yanlış Evet aslında o söylediğin şeyden bahsetmek istemiştim ben yani araştırmıyoruz hiç onu sorgulamıyoruz hani toplumda bu şekilde bilinçlendiremezdim mi yani bu şekilde de bir proje yapılamaz mı yani medyada gördüğümüz her şeyi ha demek böyleymiş demek yani bence de yanlış Bilmiş. hani medya yanlış yapıyor olabilir ama halkında buna karşı bir şekilde bilinçlenmesi gerek çünkü medya gerçekten bazen abartabiliyor bazı şeyleri evet. sen ne düşünüyorsun Eylül ben de devran'a katılıyorum. Ee... İnsanlar böyle haberi okuyunca ilk önce e, haberin başlığına bakıyor, orada e, yazılan çizilenler direkt e, ön yargı olarak e, insanların kafasında bazı düşünceler, e, bazı düşüncelere sebep oluyor. Ben de. Peki ben bir de şunu sormak istiyorum, hani. Em medya bir şeyleri tartışıyor kendi içinde yani gazetesinde veya dergisinde neyse. Hani medyanın aslında suçlama yapmadan bahsetmesi yani haberinde suçlama yapmadan o çocukları anlatması daha doğru değil mi? Evet. Ee, evet. Yani doğru. Yani hani birini yaptığı şeyden dolayı hani dolaylı olarak anlatabilir. Yani ne bileyim çocuk şöyle yapmış böyle yapmış diyebilir ama hani direkt Direkt olarak çocuk bu ekmeği çaldı demesi yanlış. Evet bizde bizde medyada hiçbir etik falan yok. Yani her şey nesne haline dönüştürülebiliyor. Yani özellikle çocuklarda bunun için en kolay nesne olabiliyor. En kötüsü de bu. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet hemen şeyi verelim en azından bizim web sitemizin adresini verelim. Tekrardan ben paneli söyleyeyim. Gelenler gelsin çocuklar da tartışacak. Özellikle bu konuda sahiden ilgi gösteren 14 ve 18 yaş arası panelimize davet ediyoruz ee, panel cezayir salonunda olacak Galatasaray'ın arkasında olacak ee, 31 Mart saat 10'dan itibaren birkaç tane konuşmacımız olacak ama bol bol yan konuştur, konuşacak yandan konuşacak e, projeye katılan Diyarbakır'dan da gelecekler baya bir çocuklar projeye katılanlar onlar da konuşacaklar eh, e, şeyi vereyim hemen bu suçlu muyun bir web sitesi var Başak Sanat Vakfı nokta org nokta girdiğinizde ilk sayfanın hemen altında zaten suçlu muyumda tıklayabiliyorsunuz giriyorsunuz. Şimdi her haliyle yani tamamen bitmiş bir durumda değil ama anket kitapçımız var. proje ile ilgili bilgiler var. Nasıl bütün bilgileri orada bulabilirsiniz. Fotoğraflar var, hikayeler var ama fotoğraflarla hikayeler daha birbiriyle tamamlanmadı. Tamamlanacak. Gazetede çıkmış yazılar var. bayağı bir sergi yazı aldı aslında. Onunla ilgili yazı Var. Ee, ve panel ilanımız olacak. Yani bu konuyu tartışmak isteyen saydan bir şey söylemek isteyenleri bekliyoruz. E, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. E, ve bir Söz Küçük programımızın daha sonuna geldik. Eğer bize görüşlerinizi bildirmek istiyorsanız Söz Küçük'ün gmail.com adresine bildirebilirsiniz. Hoşçakalın.